Efendim Derişan. Türkiye radyoları Radyo'da. DTK Ömer Pekin'le Erkeğin Sesi. Arkadaş bir adam her gün dayak yer mi ya? Bıktım abicim her gün dayak yer mi? Artık kadınlardan dayak yemek istemiyorum. Büyük <gülüyor> bana bir koydu. Pencereden aşağı lan gırdı sokağın ortasına düştüm.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 Erkeklerin sorunlarını dinlendiren, çareler üreten, onlarla ağlayan, onlarla gülen Ömer Pekinli Erkeğin Sesi'nde yine çok mağdur bir erkeğimiz var dinleyiciler. Kendisi fazla kilolarından dolayı büyük sıkıntılar yaşayan bir erkeğimiz. Önce kendisini dinleyeceğiz, daha sonra da uzman doktorumuz dünyada ilk defa denenecek bir yöntemle konumuzu canlı yayında zayıflatacak değerli dinleyiciler. <gülüyor> Fazla kilolarından şikayetçi olan konuğumuz e, isminin ve kilosunun açıklanmasını istemiyor dinleyiciler. Biz de o yüzden saygımızdan ismini özellikle de kilosunu açıklamıyoruz. Adam o kadar şişman ki kilosunun açıklanmasını istemiyor. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> Sağ olun Merve Bey. Ee, bu hassasiyetime dikkat ettiniz. Allah sizden razı olsun. Ne demek ne demek olur böyle şeyler. Bunu fazla dert etmemek lazım. Bakın ben de fazla kiloluyum. Boyum 1.65, kilo 79, oysa en fazla 65 kilo olmam lazım ama dert etmiyorum sevgili dinleyiciler. Tabii ki dinleyiciler önemli olan insanın kaç kilo olduğu değil, kendini kaç kilo hissettiğidir. Unutmayalım ki şişman erkek yoktur, bakımsız erkek vardır diyoruz ve konuğumuzu yakından tanıyoruz. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Demek beni yakından tanıyorsunuz. Akrabayız yani, çok sevindim bu durumu. Hayır aslanım yani bize kendini yakından tanıt o anlamda e... evet, tamam Ömer Bey anladım tanıtsayım şimdi ben evli iki çocuk babasıyım özel zevkler masasında kitap yemek gelir kitap yemek Aa, pardon pardon ee, kitap yemek dedim ee, alışmışım şimdi ne bulursam yeme o yüzden böyle dil de çıktı ee, şimdi şöyle düzelteyim kitap okumak gelir en sevdiğim e, şeyler arasında zevkler masasında en sevdiğim roman mesela ince Mehmet Sonra Ömer Bey, ben türkü dinlemeyi de çok severim. En sevdiğim türkü Aşık Veysel'in uzun ince bir boydayım. Kilo vermek isteyen arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Zayıflayan kazansın. Peki, ne zamandır böylesiniz beyefendi? Şimdi, abi ben çocuk denebilecek yaşlardan beri fazla kiloluyum. Ne yesem yarıyor. Yani inanın dayak yesem bile o bile bende kilo yapıyor. Hadi canım, dayak yesem bile kilo yapıyor. Evet, evet Ömer Bey, kesinlikle inanmazsan bana dayak at şu anda bak. Dayak mı atayım? Evet şu anda ben mesela bana dayak at bak hemen kilo alayım anında. At abi alışkanım ben ya. Ya de, e, e, Dayak at bak gelsin de bak nasıl yarıyor göreceksin. E, bak e, güzel kardeşim benim elim ağırdır. Vurdum mu yer vurur yani bak ona göre. Ya, olsun hemen abi önemli değil ya. Senin vurduğun yerde yeter. Ya niter. nasıl önemli değil? Vallahi iyi benden günah gitti. Evet dinleyiciler bu zavallı mağdur erkeğimiz dayak yese o bile kilo yaptığını söylüyor. Bunu test etmek için benden dayak yiyecek şimdi. Ama dayak yemeden önce kendisini tartacağız. Dayak yedikten sonra tekrar tartacağız. Aradaki farka bakacağız. Bakalım, hakikaten dayak yiyecek kilo alıyor mu? Hep beraber birlikte göreceğiz. Evet, ama ben şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Yalnız burada çocuk dinleyicilerimizi e, radyonun başına uzaklaştıralım. Peki, e, evet dinleyiciler, tartımız burada. E, kendisini tartıyoruz. Ee, çıkın abi lütfen bunun üstüne. Evet şu anda çık. Evet çıktım şu an çıktım. Evet. Kaç gösterdi abi? 145 kilo. Evet Oha, dinleyiciler o, o, o, 145 bayağı olmuş, kilo. Baya olmuşum. Ne yaptın Ömer abi? Kilomu vermeyecektiniz ya. Ee, ya kusura bakma e, burayı yeniden söyleyeyim. kardeş ee, kilom ya. Dıtlarım ben orayı. Dıtlarım orayı. Tam kusura orayı, bak. Orayı, orayı dıtlayın. Evet dinleyiciler şimdi e, yeniden beyefendi tartıyoruz. Ee, tam bakıyoruz kaç kilo? Evet, evet. kilo. Evet. Evet. Çok teşekkür, kendisi... çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dıt kilo e, bakalım dayak yiyince kaç kiloya çıkacak değerli dinleyiciler. E, beyefendi bakın eminsiniz değil mi? Ay, ya kesinlikle... kötü döverim ona yok, göre. Yok. Ömer abicim 50 korka alıştırma, Gerçekten de e, vur hiç problem değil. E, tamam tamam sen istedin, Evet, evet dinleyiciler. E, şimdi e, bu beyefendiyi e, e, döveceğim, dayak yiyecek bakalım sonra ne olacak? Gel lan buraya gel bakayım buraya gel buraya gel. gel. Al, al sana al al al, al lan sana. Merhaba abattın gibi geldin. Al bak al. Ömer abattın o merhaba. Ee, evet dinleyiciler evet dinleyiciler dayağı yediği hemen kendisini e, tartıya ulur çık bakayım şuraya. Of çok hızlı oldu ya. Evet dinleyiciler tartıyoruz e, dinleyicimizi izleyicimizi mağdur erkeğimizi e, 155 aman aman dıtt dıtt evet dıtt kilo dinleyiciler evet. Dinleyiciler iki tokat yedi, on kilo aldı. Demek ki doğruymuş. Adam dayak yese bile yarıyor dinleyiciler. Evet, acaba diyorum ben dayak yedim için mi? Bilemiyoruz artık. Onu uzmanımıza soracağız sevgili e, Evet sorma kafayı da var. Son Gerçekten dinleyiciler bunca yıllık radyocuyum. ilk defa böylesini gördüm. Ya Ömer abi bu uzman ne zaman gelecek abi ya? Bir an önce şu kilolardan kurtulsam artık. Bunlarla yaşamak istemiyorum abi. Ve dinleyiciler beklenen an geldi. uzmanımız... E, Dünyaca meşhur uzmanımız şu anda e, bu vatandaşımızı fazla kilo orundan kurtarmak için hazır. Ama o ne o ne süremiz bitmiş. E, burada kesiyoruz Oo. ve gelecek dönemde... Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyonu Perşanefe. Perşanefe kadar Pekir, Pekir, Mustafa Sırtaş, teknik <gülüyor> dinleyin, dinleyin, tanımak, bilmek, öğrenmek ve dinlemek için tıklayın. www.persanfe.com www.persanfe.com